Semut kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar ve, yani biz dediler, içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak, doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz. Ne o, yani bu kitap, içimizden bula bula onu mu buldu? O mu buna layık görünmüş? Hiç de öyle değil. Bilakis o, yalancının, küstahın tekidir. Biz de peygamberleri salih dedik ki, sen hiç üzülme. Asıl kimin yalancı ve küstah olduğunu, yarın öğrenirler. Biz, imtihan etmek için onlara bir deve göndereceğiz. Şimdi sen onların ne yapacağını bekle ve eziyetlerine sabret. Hem onlara bildir ki, su, aralarında nöbetleşe olacak. Her su nöbetinde, sahibi hazır bulunacaktır. Onlar, en yakın arkadaşlarını çağırdılar. O da bıçağı çekip, deveyi kesti. Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim görsünler bakalım. Biz onlara bir sayha müthiş bir ses gönderdik. Davar ağlındaki kuru ot ve çırpı gibi oldular. Yemin olsun biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? Lut kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar. Biz de Lut'un ailesi dışında Hepsinin üzerine taş savuran bir fırtına gönderdik. Onları ise tarafımızdan bir nimet olarak seher vakti kurtardık. İşte şükredenleri biz böyle ödüllendiririz. Lut onları bizim yakalarından tutup azaba çarptıracağımızı söyleyerek tehdit etmişti. Ama onlar uyarmalara karşı şüpheye düştüler. Onlar Lut'un misafirlerine karşı niyetlerini bozdular. Onlarla yalnız kalmak için gidip gidip geldiler. Biz de gözlerini silme körettik. Haydi tadın benim cezalandırmamı ve tehditlerimi. Bir sabah kendilerine sürüp gidecek bir azap bastırı verdi. Haydi tadın benim cezalandırmamı ve tehditlerimi. Yemin olsun biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? Firavun hanedanına da uyaran peygamberler geldi. Onlar ayet ve delillerimizin hepsini yalan saydılar. Biz de onları mutlak galip, tam muktedir olan Allah'ın şanına yaraşır tarzda cezalandırdık. Şimdi söyleyin ey Mekkeliler, sizin kâfirleriniz onlardan daha mı güçlüdür? Yoksa ilahi kitaplarda sizin ebedi olan ahirette kurtulacağınıza dair Berat senedi mi var? Ne o, biz tam dayanışma halinde olan, Muzaffer bir topluluğuz mu diyorlar? İyi bilsinler, Onların toplu kuvvetleri bozguna vuracak Ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Daha doğrusu, Onların asıl buluşma zamanları, Kıyamet saatidir. Kıyamet saatinin dehşeti ise, Tarif edilemeyecek kadar müthiş ve acıdır. Mücrimler tam bir şaşkınlık, ve çılgınlık içindedirler. O gün cehennemde yüzleri üstü süründürülürler ve kendilerine tadın cehennemin dokunmasını denilir. Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle, bir ölçüyle yarattık. Bizim emrimiz sadece bir kere, hem de göz açıp kapama gibi pek hızlıdır. Gerçekten biz sizin nice benzerlerinizi imha ettik. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? Onların yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır. Ama müttakiler ise cennetlerde, bahçelerde ve ırmak kenarındadırlar. Son derece kuvvetli o hükümdarın hak ve dürüstlük meclisinde yerlerini alırlar.